Yani Mergül bence o, o güzel o çok güzel giriyor. Ha! Güzel bir Sivas Aynen. öyküsü Ama bir Bir de var ki böyle yutkunamıyoruz Özür dilerim e, öykü bize, evet. yani İçinde bir cümle var <gülüyor> Kefensiz kalacak Ölümüz bizim diyor ya evet. Orada artık yutkunamıyoruz memleket olarak Çünkü bazen Hani bir top kefenle gideceksin diyorlar ya Onu bulamadığımız durumlar oluyor. Birbirimizi sevelim %100. Evet Bir ve beraber olalım Dünya kimseye kalmıyor. Bazen o kefen de olmuyor. Evet. evet, teşekkür ederim böyle güzel bir türküyü güzel seçtiğin için. Teşekkür ederim. Sivas yöremize ait şahane bir türkü. Türkülerin çağı yok. Acılar dün de aynıydı. Bugün de yaşanabilir, yaşıyoruz. Gelecekte de yaşanabilir. Kesinlikle. Memleketimizi Rabbim esirgesin. Amin. Evet, Cengiz Hocam. Evet, güzel bir performanslı. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet sen de kontrollü okudun. Şöyle çok dikkatli lafı. Geçen haftalarda siz demiştiniz bana çok aşırı sert okuyorsun ve nağme yok. Yok yumuşak ve okuyorsun. Evet bu kez daha çok dikkat etmek istedim o arada şey diğer o her yerde yaptığın o hançerleri de yapmadın. Gayet güzel olmuş. Bir de hocam bu eser sevgili yapımcımız Furkan Bey'in büyük dedesine aitmiş. Oo. Evet. Onun isteği üzerine okudun Ve ben kendimi sevgiyle saygıyla minnetle anıyoruz. Tabii kendisini. Evet. Canımız Furkan'ımız. bu e, türküleri söylerken hecelerin geç bırakılması gibi bir şeyler oluyor. Mesela e, aslında tam zamanda geldiği zaman o hece bizim değil de bizim gibi okusat. Konuşurmuş gibi. Konuşurmuş gibi. Bir de geç söyleme şeyleri var. Yani ikinci özellikle heceleri. Mesela Hı. bir diyor onu tam zamanda yapmıyor da Gecikmeli okuyarak sanki böyle Prozodi bir yani, e, sahne diye. okuyuşu derler ya buna hani, sahnede hmm. öyle yapabilirsin. Hani Onlar da olmasa bence çok güzel bir performanstı. E, akordum da çok iyiydi. Güzeldi. Teşekkür çok. ederim hocam Süperdi. sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun hocam teşekkür ederim. Güzeldi. Ben de şey eklemek isterim sadece yani sert söylemek derken o kelimeleri yutmak anlamına gelmiyor. Yani Tabii. kelime Değil mesela sonunda. bazı kelimeleri yuvarladın sanki. Yani sanki tam anlamıyla kelimeyi artikülasyon olarak yani kelimeleri söylediğinde e, o sertmiş gibi geliyor belki sana daha önceki yorumlardan. Ama aslında sertlik o değil yani yine kelimeleri layıkıyla hani, artikülasyon artiküle edip söylemek ama biraz o çekingenliği ben de hissettim. Çünkü <gülüyor> senin nasıl evet. söylediğini biliyoruz şekerim. Kontrollü gidişi hissettim. Çekme kendini. Biraz daha ya. böyle o kelimeleri yutmadan olabilirdi. Aysun Hoca Ama duygun muhteşem. Ya Ben Merkül'ün sesini çok beğeniyorum. Türkü sesi. Hani bazı türküler vardı böyle. böyle. Bir Tüçsülü şey. türküler vuruyor deriz ya yani, toprak kokar. Vuruyor yani o, o onları <gülüyor> beni <gülüyor> hiç etkilemiyor. Bence Merkül çok duygusu, güzel. Duygusu, duygusu. ne hocam. okursan oku yani evet. mutlaka bir yakıcı etkin var. Teşekkür ben. ederim hocam. Bu çok kıymetli bir şey. Gerçekten Alkışlıyoruz o zaman Mergül Paltayı. Teşekkür ederiz Merkül.